5. Hadis Hazreti Enes'ten Mervidir buyurdular ki Çölde yaşayan bir adam var idi ki ismi Zahir idi. O Zahir adındaki sahabi resul Ekrem Hazretlerinin ziyaretine geldikçe Çölde olan çiçeklerden, meyvelerden, bitkilerden Çölde bulunan şeylerden resul Ekrem Hazretlerine hediye getirir idi. Zahir çöle gitmek istediğinde resul Ekrem Hazretleri şehirden çöle lazım olan şeyleri verir idi. Zahire bu ikram ettiklerinde buyurdular ki, Zahir bizim badiyemiz, yani ova, çöl gibidir. Zira her geldiğinde bize çöl malı getirir. Bizler dahi zahir için şehirde oturup bulunan çöle lazım eşyayı ona veririz. resul Ekrem Hazretleri zahiri gayet sever idi. Halbuki zahir hazretleri güzel bir suret sahibi değil idi. Zira itibar ahlak güzelliğinedir. Zira varit oldu ki Allah Teala insanın suretlerine ve mallarına bakmaz. Belki kalplerine ve amellerine nazar eder. Hazreti Zahir günlerden bir gün çölden gelip, Çarşıda malını satmak için oturmuş idi. resul Ekrem Hazretleri Zahir'in arkasından yavaş yavaş geldiler. Zahir malını satmakla meşgul olduğundan, Resul Ekrem Hazretlerinin geldiğinden haberdar olamadılar. Ve Resul Ekrem Hazretleri latife için zahiri ardından kucakladı ve iki mübarek elleriyle zahirin iki gözlerini kapattılar. Halbuki zahir Resul Ekrem Hazretlerini görmedi ve dedi ki: Kimdir beni ardımdan kucaklayan? Her kim ise koyu versin dedi ve göz ucuyla zahir ardına baktı. Kendini kucaklayanın Resul Ekrem Hazretleri olduğunu bildi. Ve Zahir, fırsat ganimettir diye sırtını teberrük ve bereketlendirmek amacıyla Resul-i Ekrem Hazretlerinin saadetli göğsüne yapıştırmaya çalıştı. resul Ekrem Hazretleri latife yoluyla, kimdir şu kulu satın alacak buyurdular. Hazreti Zahir, ya Resulallah, benim gibi bir köleye kim akçe sayar? Ben kıymet etmem, zira güzel yüzlü değilim dedi. Ve resul Ekrem Hazretleri zahire buyurdu ki, Ya zahir, gerçi sen zahire, yani dışa, yüze, bakanların yanında kıymet etmez isen de, Allah'ın yanında kıymetsiz değilsin. Belki ağır kıymetlisin. Yahut Resul-i Ekrem Hazretleri, Ya zahir, sen Allah'ın yanında kıymetli ve ağır bahalısın buyurdular. Bu hadis-i şerifte işaret olunduğuna göre, İtibar suret güzelliğine olmayıp, siirete yani ahlak güzelliğidir. Altıncı hadis. Hazreti hasan Basri'den Mervi'dir ki buyurdu. Resul-i Ekrem hazretlerinin huzuruna bir yaşlı hatun geldi. O hatun, Abdülmuttalib'in kızı Safiye'dir ki, Zübeyir bin Avvam'ın validesidir. Hazreti Ömer'in hilafeti günlerinde ahirete intikal buyurmuştur. Hazreti Safiye dedi ki, Ya Resulallah, ''Benim için dua buyur ki Allah cennetine koya.'' resul Ekrem Hazretleri latife yoluyla koca ve yaşlı hatunu Allah Teala cennete koymaz.'' buyurdular. Hasan-ı Basri buyurdu ki Hazreti Safiye resul Ekrem Hazretlerinin latifesinden muradını anlamayıp koca ve yaşlı hatun cennete girmez imiş.'' diye ağlayarak geri gitti. Resul Ekrem Hazretleri Safiye'nin hakkında olan kelamı şerifini anlamadığına vakıf olup buyurdular ki Safiye'ye haber verin. Yaşlı hatunlar ihtiyarlık sıfatıyla cennete girmez. Belki cennete giren hatunları hakta ala 33 yaşındaki surette tasvir edip daha sonra cennete koyar. Resul Ekrem Hazretleri Kur'an-ı Kerim'den delil getirip buyurdular ki biz cennet ehli kadınlarını hurileri Dünyada olan yaratılışlarına aykırı ve başka yaratılış ile iade ettik, yarattık. Onları bakireler kıldık. Zevcelerine yakınlaştıklarında onları bakire bulurlar. Eşlerine düşkün ve yaşıttırlar. Kocalarına gönüllerinin derinliklerinden aşk ve aşık olarak bağlıdırlar. İkinci bab. resul Ekrem Hazretlerinden mevzun ve ölçülü olarak vaki olan, Şerefli kelamlarının beyanı hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanındadır. Birinci hadis Hazreti Ayşe'den mervidir. Hazreti Ayşe'ye soruldu ki: Resul-ü Ekrem Hazretleri bir şairin şiirinden konuştular mı? Hazreti Ayşe cevap buyurdu ki: İbn Revahah'ın şiirinden birkaç beyit söyledikleri oldu. Bu Abdullah bin Revahah ensarlı ve hazretçidir resul Ekrem Hazretleri'nin nükaba yani araştırıcı ve bilginlerinden biri, Uhud ve Hendek ve Hudeybiye ve Umretül Kada misali gazalarda resul Ekrem Hazretleri ile hazır idi. Hicretin 8. senesinin cemadiel ulasında, cemaziyel evvel yani Arabi ayların beşincisi, Şam yerinde olan Mu'te gazvesinde şehit oldu ve kendileri güzel şairlerden idi. Hazreti Ayşe buyurdular ki Resul Ekrem Hazretleri şiirden şu mısraları buyurdular: En yakın zamanda senin bilmediğin eşyayı gösterir ve sana haber getirir. O kimse ki sen ona yiyecek ve azık vermeyip o senin terbiyen altında olmayıp senden ücret istemez. Yani Resul Ekrem Hazretlerinin bu beyitte ikinci mısraı söylemekten muratları şuna işarettir ki ben sizleri Hakk'a davet ettiğim için sizden ücret istemem. Ancak benim sizleri davetim Allah içindir. Benim ücretimi bana Rabbim verir. İkinci hadis, Hazreti Ebu Hureyre'den Mervi'dir ki buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri Saadet de buyurdular. Şairlerin söyledikleri şiirlerin en ziyade doğrusu, Lübeyd'in kelimesidir. Ve o kelime, Ena kulli şeyin ma halallahu batilun musraidir. Yani bil ki Allah'tan başka her şey fanidir, boştur. Lübeyt Hazretleri bu beyti Allah'ın onun zatından başka her şey helak olacaktır. Kasas 88. Kavli Şerif'inden iktibas etmiştir zira Lübeyd'in sözü bu kavli şerife manada uygundur. Bu Lübeyt, Rediatul Amiri'nin oğludur. Künyesi Ebu Akil'dir. Kendi kavmi olan ben Cafer tarafından elçilik yoluyla Resul-i Ekrem Hazretlerinin huzur-u şeriflerine geldiğinde şerefi İslam ile müşerref oldular. Hazreti Osman'ın hilafeti vaktinde lübeydi Kufe'ye emir atadılar. Ömer bin Hattab bir gün lübeyde buyurdular ki Ya Lübeyt, isterim ki bana kendi şiirinden birkaç beyit okuyasın. Lübeyt, ya Emir el-Mümin'in. Hazreti Allah bana sureyi Bakara, Ali İmran'ı talim edeli'den beri asla şiir söylemedim dedi. Hazreti Ömer hoşlanıp Lübeyd'in Beytül Mal'den ulufesi yani maaşı olan miktarı arttırdı. Hicri 81. senesinde Darü Bekaya irtihal buyurdu. Yaşı 150'ye ulaşmışydı. Arap kavmi marifsiz, bedevi bir millet idi. Muhitleri de onlar gibi bedevi bir muhit idi. Divanları şiir idi. Yani medar-ı iftihar olan hallerini şiir ile kaydı muhafaza ederlerdi. İlimleri belagat idi. Medar-ı iftiharları tesahat idi. Sair kavimlerden fazla bir zekaya malik idiler. Başka insanlara nispeten cevval fikirleri vardı. İşte Arap kavmi. Böyle bir vaziyette iken ve zihinleri de bahar çiçekleri gibi yeni yeni açılmaya başlarken birdenbire Kur'an-ı Azimuşşan yüksek belagatıyla, harika fesahatıyla meleği i yeryüzüne indi. Arapların medar iftiharları ve timsal belagatları olan ve bilhassa Kabe duvarında teşhir edilmek üzere altın suyu ile yazılmış, muallakat ı seb'a ile anılan en meşhur ediplerin en beliği. Ve en fasih eserlerini iftihar listesinden sildirtti. Kur'an'ın her gün daha fazla tecelli etmekte olan güzellikleri, her gün daha fazla anlaşılan fakat bitmeyen esrarı, şiir ve nesirde üstad olan Müslümanları, üslubunun nezahet ve ulviyeti huzurunda diz çökmeye mecbur etmektedir. Kur'an şiir midir? Değildir. Fakat onun şiir olup olmadığını tefrik etmek müşkildir. Kur'an şiirden daha yüksek bir şeydir. Kur'an ve ehl şiir ve hitabet tabakasına karşı garip, güzel, yüksek üslubu bedi'in icazını gösterir. resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın dahi zamanında ceziret Arap'ta en ziyade revaşta dört şey idi. Birincisi belahat ve fesahat. İkincisi şiir ve hitabet. Üçüncüsü kahinlik ve gaibden haber vermek. Dördüncüsü hadisat-ı ve vakıat-ı kevniyeyi bilmek idi. İşte Kur'an-ı mucizül beyan geldiği zaman, bu dört nevi malumat sahiplerine karşı meydan okudu. Hem de ayetler, sahibinin şuunat ve efalinden bahseder. Şiir ise fuzuli olarak gayrdan, başkasından bahseder. Hem de fil cümle, adi şeylerden bahsi harikuladedir. Şiirin harikuladelerden bahsi, alel-ekser adidir. ceziret Arap ahalisi o asırda ekseriyet mutlaka itibariyle ümmi idi. Ümmilikleri için mefahirlerini ve vukuat tarihiyelerini ve mehasin ahlaka yardım edecek duru bu emsallerini kitabet yerine şiir ve belagat kaydıyla muhafaza ediyorlardı. Manidar bir kelam, şiir ve belagat cazibesiyle eslaftan halafa hafızalarda kalıp gidiyordu. Her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakiileştirmek için iştiahla kitabet ve şiir hatta sinema ile hıfsına çalışır. Şiir ise çendan kıymetdar. Şiirin bir vasıtayı ifadesidir. Fakat şiir de hayal hükmettiği için hakikate karışır. Hakikatların suretini değiştirir. Bazen hakikat birbirine geçer. Gene de şirin bir vasıtayı ifadedir şiir. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdular ki, Ebu Saltın oğlu Ümeyye, İslam'ı kabul etmeye yakın oldu. Malum olaki ki, Ümeyye adındaki kimse, Efendimizin bir isetinden önce olan cahiliyet vaktinde ibadet eder ve bir isetine iman getirmiş idi. Ümeyye, ''Hak Teala'yı ispat hakkında nice belir şiir söyler idi.'' ''Müslim sahihinde rivayet eder ki, şerit adındaki sahabi buyurdu ki, bir gün resul Ekrem Hazretleri ile arkadaş olmuş arkasındaydım. Bir tarafa yöneldik. Bana buyurdular ki, Ümeyye'nin şiirlerinden hatırında var mıdır? Ben dahi dedim ki, evet vardır. Buyurdular ki, oku. Ben dahi okudum. Daha oku buyurdular.'' Ben dahi okudum hasılı 100 beyit miktarı okudum. Buyurdular ki Ümeyye Müslim olmaya yakın oldu. Malum ola ki vakti cahiliyet, o vakte derler ki peygamber olmaya, yahut geçen peygamberden geride kalan bir kitap olmaya, yahut kitap olur ise de o taife duymamış olan. Bu vakti cahiliyette olan kimselerin tamamen küfrüne hükm olunmaz. Eğer aklı ile istidlal edip delil getirse ki, bu mahlukatın bir halıkı vardır deyip puta tapmaz ise, o kimse kafir değildir. Ama peygamber gönderildikten sonra, o peygamberi kabul etmez ise, her ne kendi aklıyla hakkı bilir ise de kafirdir. Ve dahi bu hadis-i şerifte işaret vardır ki, Nasihat ve ibret müştemil olan mevzun, ölçülü kelamı dinlemek, ya okumak veya okutmak caizdir. Mesela Siyer-i Nebi, Muhammediye ve Mevlidi Şerif gibi. Üçüncü hadis. Hazreti Cündük'ten Merve'dir ki buyurdu, Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek parmaklarına taş dokunup kanadıydı. İmam Buhari'nin rivayetinde Kermani'nin beyanı üzere bu iş Uhud gazasında idi dediler. Resul Ekrem Hazretleri taş dokunup yaralanan mübarek parmaklarına hitap edip buyurdular ki: "Ey parmak, niçin elem çekersin? Fakat biraz kan ile doldun. Senin karşılaştığın elem Allah Teala'nın yolundadır. Boş değildir." buyurdular. Malum ola ki Resul Ekrem Hazretleri şair değildir. Zira Hak ala biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma açık bir okumadır buyurdu. Bir adam Resul-i Ekrem hazretlerine şair dese kafir olur. Ama bazı mevzun kelam yüksek lisanlarından sadır olsa o kelama şiir denilmez. Zira kast ile değildir. Belki Fasahatli isimlerinden öyle mevzun sadır olmuştur. Dördüncü hadis. Berabin Azit'ten mervidir. Künyesi Ebu Amma Redir buyurdular ki: Bir adam benden sordu ki: Ya Ebu Ammare, Huneyn gazası günü Resul Ekrem Hazretleri küffar ile cenk ederken Resul Ekrem Hazretlerini terk edip sizler küffardan firar ettiniz mi? Haseti Bera o adama cevap verdi ki: Hepimiz birden kaçmadık. Yemin ederim ki, Resul-i Ekrem Hazretleri küffar ile cihatta sabit kadem, yerinde direnen oldu. Lakin insanların ileri gidenleri perişanlık suretini gösterdiler. İleri ve öncü kuvvetlerin perişanlığına sebep bu idi ki, küffar tarafından Hevazin kabilesi ok ile karşılamış. Ve o kabile ok atıcılık ile bilinmektedir. Halbuki Resul-i Ekrem Hazretleri şecaatlı olarak düldül üzerindeydi. Bu hal onun kemal-i şecaatına delalet etmektedir. Zira bu halde asla firar tasavvur olunmaz. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri'nin amcazadesi ve süt kardeşi olan Ebu Süfyan Hazretleri Resul-i Ekrem Hazretleri'nin düldüllerinin dizginini tutup tutmuş idi. Halbuki Resul-i Ekrem Hazretleri küffara hücum edip buyururlar idi ki ''Ben o nebiyim ki, peygamberliğimde asla yalan yoktur ve ben Abdülmuttalip oğluyum.'' buyurdu. Resul-i Ekrem Hazretleri cenk esnasında kemal-i şecaat ve salabetlerinden böyle buyururlar idi. Malum ola ki, Huneyn gazası o gazadır ki, zil Mecar adındaki mevziye yakın bir vadide olmuştur. Ve o vadinin ismine Huneyn derler. Vaktaki buradaki mevzide cenk kurulduğu esnada resul Ekrem Hazretleri Düldül adında beyaz bineye binip küffar tarafına yöneldiklerinde sabahın karanlığı vaktinde İslam askerinin öncülerine bir yönden ok yağdırıp gerilettiler. Öncülerin gerilemesinden dolayı sari insanlar dahi perişan olmakla resul Ekrem Hazretleri Düldül'ü küffar tarafına şiddetle sürmeye başladığında... Amcaları Hazreti Abbas bineyi tutup ve süt kardeşi Ebu Süfyan, düldünün dizginini tutarak düşman içine girmekten bu iki zat men etmeye çalıştılar. Ama Resul-i Ekrem Hazretleri Kemal Şece atlarından ben o kim ki nübüvvetimde asla yalan yoktur ve ben Abdülmuttalip oğluyum buyururlar idi. Ama ashab-ı kiramın Öncülerinin gerilemesi, cengin ahvalinden olan, bazen ileri ve bazen geri gitmek suretiydi. Ve o perişanlık hengamında, resul Ekrem Hazretleri, amcaları Hazreti Abbas'a emir buyurdular ki, Ensara nida eyle, dönsünler. Hazreti Abbas dahi, Ya ashab Şecere diye nida ettiğinde, çünkü Müslümanlar, Hazreti Abbas'ın sesini işittiler, lebeyk, lebeyk, buyur, buyur diyerek Resul Ekrem Hazretlerinin tarafına o derece hızlı gittiler ki az bir zamanda yine Resul Ekrem Hazretlerinin yüksek huzurlarında toplandılar. Resul Ekrem Hazretleri ashab-ı kirama emir ve ferman buyurdu ki gönül birliğiyle küffar toprak gibi fakir olarak hamle edeler. Her biri aslan gibi küffara hücum ve savaşa başladılar. O vakit Resul Ekrem Hazretleri "Cenk karıştı" buyurdular. Ve yerden bir avuç toprak alıp müşriklerin tarafına serttiler. Ne kadar bin, binlerce kafir var ise hepsinin gözleri ve ağızları toprak ile doldu. Küffar hezimete uğradı. resul ve Ekrem Hazretleri emir buyurdular ki, ''Herkes gücü yettiğini katleyleye. ama çocuk ve kadınların katlinden neyi?'' buyurdular. Ve buyurdular ki, ''Herkes öldürdüğü kafirin malını alsın hatta o gün, Ebu Talha 20 kadar kafirin malına hak kazandı. Bihamdillah Teala, Resul-i Ekrem Hazretlerinin devletleri sayesinde İslam askeri Mansur ve Küffar oldu. Tirmizi'nin bu hadisi zikirden muradı, Resul-i Ekrem Hazretlerinden kasıtsız geçen hadisi şerifin mevzun vaki olduğudur. Han, hem, gazde Huneyinde Huneyn'de, başta İmam-ı Müslim olarak Ehl-i hadis haber veriyorlar ki, Gazze-i Huneyn'de Bedir gibi küffar şiddetle hücum ederken, yine bir avuç toprak alıp, şahet-i vücuh, yüzleri ve bahtları kara olsun diyerek, her birinin kulağına bir şahet-i vücuh kelimesi girdiği gibi, biiznillah, her birinin yüzüne bir avuç toprak gitti. Gözleriyle meşgul olup kaçtılar. İşte Bedir'de ve Huneyn'deki harika olan şu hadise, Esbab-ı Adi ve Kudreti Beşer dahilinde olmadığından Kur'an'ı mucizül beyan ve marameyte İzraey'te olakin Allah'a Rama yani attığın zamanda sen atmadın fakat Allah attı Enfal 17. Ferman eder Yani o hadise Kudreti Beşer haricindedir kuvveyi Beşeerriye ile değil belki fevkalade bir surette kudreti ilahi ile olmuştur. Beşinci hadis Enes bin Malik'ten menkuldür buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri kazai umre olayında Mekke'yi i Mükerreme'ye girdi. Malum ola ki bu hadisi şerifi, layıkıyla anlayabilmek, bu hadiste olan kıssayı nakle bağlıdır. Kıssa budur ki, Resul-i Ekrem Hazretleri umre niyetiyle hicretin altıncı senesi zirk hadesinde, 1400 miktarı ashab ile Medine'den çıkıp Mekke'ye 9 bin miktarı, mil 1 kilometreden fazla, toplam 10 kilometre kadar uzaklıkta olan Hudeybiye adındaki yere teşrif ettiğinde Mekke'nin müşrikleri resul Ekrem Hazretleri'nin Mekke'ye girip umre etmelerine mani oldular idi. Ve resul Ekrem Hazretleri ertesi sene o niyet ettikleri umreyi kaza için sahabe kirama emir buyurdular ki, Hudeybiye'de her kim bulundu ise bu sene-i mübarekede umre emniyet eylesin. Resul-i Ekrem hazretleri izzet ve vakar ile bineyne binip ve ashab-ı kiram kılıçlarını kuşanıp, Resul-i Ekrem hazretlerinin kutlu hizmetinde azamet ve heybet ile Mekke-i Mükerreme'ye girdiler. Enes hazretlerinin Resul-i Ekrem hazretleri umre kazada Mekke'ye girdi buyurduğu bu giriştir. Ve resul Ekrem Hazretlerinin şairlerinden olan İbn-i adındaki sahabi, resul Ekrem Hazretlerinin önünde yürüyerek bu şiiri okur idi. Hallu benil küffar ansibilihi el yevme kum ala tenzilihi Yani Ey evlad-ı küffar! resul Ekrem Hazretlerinin yolundan savulun. Bugün Müsref bizimdir. Eğer sui kast ederseniz sizi vururuz. Allah tarafından Resul Ekrem Hazretlerinin üzerine vahiy nazil olmuştur. Ey evladı ı küfar, eğer Resul Ekrem Hazretlerine sui kast ederseniz sizi öyle bir vuruş ile vururuz ki başlarınızı bedenden giderir ve o bizim size olan vuruşumuz dostu dostuna unutturur. Yani sizin ile bir derece cenk ederiz ki Bizim cengimizin şevketinden her kafir kendi başı kaydına düşüp sevdiğini unutur. Böylece İbn-i Ravaha şiiri okurdular. Ve Ömer bin Hattab buyurdular ki, Ya i̇bn Ravaha sen resul Ekrem hazretlerinin önünde ve harem-i şerifte şiir söylersin. Bu yer edep mahallidir, şiir mahalli değildir. Yani Hazreti Ömer huzur-u şiir söylemek edebi bozar diye men eyledi resul ekrem hazretleri İbn Ravaha'nın söylediği kelimeler edebe aykırı şiirler olmadığını Hz. Ömer'e beyan için buyurdular ki ya Ömer İbn Ravaha'yı haline bırak. İbn Ravaha'nın söylediği kelimelerin küfara tesiri ok atmanın tesirinden fazladır. Malum ola ki bu hadis-i şerifte kaside söylemenin ve naat-ı şerif okumanın cevazına işaret vardır. 6. hadis Hazreti Cabir'den Mervi'dir buyurdu ki Resul Ekrem Hazretleri ile yüz kereden ziyade bir mecliste bulundum ve sohbetlerinin şerefiyle şeref buldum. Halbuki ashab-ı kiramın bazısı bazısından sevilen şiirin okunmasını isterdi ve cahiliye zamanında geçen şeylerden söyleşirler idi. Halbuki Resul Ekrem Hazretleri sükût edip ashab-ı kiramı men etmezlerdi ve bazı ashab-ı kiramın hikayeleriyle tebessüm buyururlardı. Malum ola ki, resul Ekrem Hazretleri Kemali Hilim ve Keremlerinden, vaaz ve dinin taliminden başka vakitte ashab-ı kiram ile oturdukları olur idi. O vakitte ashab-ı kiram Kur'an-ı Azimuşşan'ın fesahat ve belagatından bahsederek, cahiliye vaktinde bizim fasih ve benzer kabul etmez saydığımız beyitler ve şiirler. Kur'an nazil olduğunda Fesahat ve belagatın ne olduğu bilinip başlangıçta zann en iyi şairlerin değişmiş ve bozuk ve fesahatsız olduğu görünür olduğu derler. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri vasıtasıyla kendilerine gönderdiği Kur'an'ın şükrünü edaya vesile olması için geçmiş şiirlerden bazen okuyup o şiirlerin batıl olduğunu ve Kur'an-ı olan fesahat ve belagatın beşerin gücünden haric bulunduğunu ve Kur'an-ı Azimuşşan'da o üstünlük bulunduğunu yad ederek, İslamiyet'in yüksek nimetine, nail olduklarına kemal iftihar ve teşekkür ederlerdi. Resul-i Ekrem Hazretleri, Ashab-ı Kiram'ın, Yüce İslam dininin ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın kadrini bilip, teşekkür eylediklerinden memnun oldukları gibi, Ashab-ı Kiram'ın bazı rivayetlerine de Tebessüm buyururlar idi. Bir gün resul Ekrem Hazretlerinin huzurunda bulunan ashab-ı kiramdan biri, hiçbir cemaatin putu bizim kavmin putu kadar kendine tapanlara fayda verici olmadı. Zira biz putumuzu süt kurusundan yapmış idik. Vaktaki yurdumuzu kıtlık istila etti. Zikrolunan putu parça parça edip cemaata taksim ettik. ''Hem umum cemaati hem de bizim hane halkını idare ederek kıtlıktan kurtardı.'' dedi. Bu zatın sözüne resul Ekrem Hazretleri tedessüm buyurdular. Diğer biri de, ''Taptığımız putun üzerine bir tilki çıkıp yüzüne gözüne bevletti.'' Hatta putun gözü kör oldu. ''Ben bu halden müteessir olup dedin ki, bu nasıl uluhiyettir ki tilki gelip üzerine bevletsin.'' İşte bu olay üzerine puta tapınmaktan vazgeçip Müslüman oldum diyerek cahiliyet adetlerine zenmeyledi. Asab ı kiramın Resul-i Ekrem Hazretlerinin yüksek huzurlarında söyleştikleri sözler bu misullü şeyler olup, yoksa Resul-i Ekrem Hazretlerinin meclisinde malayani sözleriyle vakit geçirmeye cüret etmek hiçbir ferdin haddi değil idi. Yedinci hadis Şerif Sıqafî buyurdu ki: Bir gün Resul-i Ekrem Hazretleri bir yere gitmek üzere bineklere arkasına binmeyi emir buyurdular. Ben dahi bineğin arkasına bindim idi. Yürüme esnasında güzelce İbni Ümeyye'nin şiirlerinden Resul-i Ekrem Hazretlerine yüz beyit okudum. Ümeyye'nin okuduğum şiir ve beyitleri Vaktâniyet-i İlahiye, Allah'ın birliği ve Haşir ve Neşe dair Öldükten sonra tekrar dirilmeye de ayrı olduğundan Resul-i Ekrem Hazretleri beğenerek biraz daha okumaklığımı ferman buyurduklarından dolayı yüz adet beyit okudum. Ve Hazret Peygamber bu şiirleri tamamıyla dinledikten sonra Ümeyye Müslüman olmaya yakın oldu buyurdular. Üçüncü babım resul Ekrem Hazretleri'nin gece vakti olan yüce kelamlarını beyan hakkında varit olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. resul Ekrem Hazretleri'nin bazı gecelerde ezvacı tahiratı yani müminlerin anneleri diye de bilinen Peygamberimizin pa temiz ve iffetli hanımları, zat-ı risaletin akvali gibi efal ve ahvali ve etvar ve harekatı dahi, menabî din, dinin kaynağı ve şeriattır. Ve ahkâmın me'kazleri kaynaklarıdır. Şıkkı zahirisine sahabeler hamele oldukları gibi, hususi dâiresinde mahfi yani gizli ahvalatından tezahür eden esrar din ve ahkâm-ı şeriatın hameleleri ve ravileri de ezvâc-ı tahirattır. Ve bilfiil fiil o vazifeyi ifa etmişlerdir. Esrâr ve ahkam-ı dinin hemen yarısı belki onlardan geliyor. Demek bu azim vazifeye birçok ve meşrepçe muhtelif ezvacı tahirat lazımdır. Taltif ve kalplerini memnun etmek için olan kelimelerin beyanındadır. Malum ola ki, Resul-i Ekrem Hazretlerinin adeti kelimeleri şu şekilde cari olmuş idi ki, ezvacı tahirelerinin kalplerini ferhalatmak ve memnun edip, onlar ile hüsn-ü muaşeret yani güzel geçim için bazı latifeli, acip hikayeler buyururlar idi. Hatta İmam-ı Buhari'den Mervi'dir ki, Resul-ü Ekrem Hazretleri buyurdular. İmanı ziyade kamil ve olgun olan mümin, huyu ziyade güzel olup ve ehline ziyade lütuf ile muamele edendir. Birinci hadis. Hz. Aişe'den Mervi'dir buyurdu ki, resul Ekrem Hazretleri bir gece Ezvacı Mutahhara'ya bir acip hikaye buyurdular idi. Çünkü gece buyurdukları acip hikayeyi temiz hanımları dinlediler. İçlerinden bir hatun, resul Ekrem Hazretleri'nin nakil buyurdukları hikaye, hurafe hikayesi gibi ola dedi. Malum ola ki Araplar adesi arasında adet bu idi ki, bir acip hikaye dinleseler, hurafe hikayesi derler idi. Ama hurafe ne olduğunu bilmezler idi. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri'nin buyurdukları hurafe hikayesine teşbih eylemesi üzerine Resul-i Ekrem Hazretleri dahi hurafe ne olduğunu beyana başladılar. Buyurdular ki siz hurafe ne olduğunu bilir misiniz? Hurafe Yemen'de Beni Üzre kabilesinden bir adam idi. Cahiliyet zamanında hurafeyi Cin taifesi esir ettiler. Çok zaman hurafe cinniler arasında durdu. Sonra hurafeyi cinniler yine insanların arasına götürdüler idi. Ve cinniler arasında gördüğü acayip ve garayiplikleri insanlara haber verir idi. Ve insanlar bir acip hikaye dinleseler bu söz hurafe derler idi. Resul-i Ekrem Hazretleri o hatuna Hurafeyi beyan vesilesiyle, lütuf ile teedip buyurdular ki, resul Ekrem hazretlerinin kelamını cin arasında tahsis olunan hurafe hikayelerine soğuk bir teşbihte bulunmasından dolayı. İkinci hadis. Hazreti Ayşe'den Mervidir ki buyurdu. On bir hatun bir yere oturup, kocalarının güzel ve kötü hallerinden bir şeyi gizlemeyip, vaki olan hali birer birer söylemeye birbirleriyle sözleşip aktettiler. Kirmani bu hatunların hepsi Yemen tarafından idi buyurdu. Evvelki hatun dedi ki benim kocam yüksek dağ tepesi üzerinde semiz olmayan bir devenin eti gibidir. O dağın tepesine çıkmak kolay değildir ki o dağın tepesine çıkıp farazı bir yol ile o dağın tepesine çıkılsa o deve eti ''Semiz değildir ki, o tepede olan et, o yerden oluna dedi. ''Sanki birinci hatun teşbih yoluyla demektedir ki, ''Benim kocam bir yönüyle faydalanmaya uygun biri değildir. Bana hayrı olmadığından başka, kendisine dahi hayrı yoktur. Ve gayet çirkin huylu olmakla yanına yakın olmak mümkün değildir. Bari böyle olduğuna göre, devlet ve de gücü olsaydı, devleti de yok ki, ona nül bağlana'' dedi.'' Malum ola ki bu evvelki hatunun sözünden hatunların kocalarını zemme muhtedir oldukları anlaşılıyor. İkinci hatun dedi ki, ben zevcemin sırrını izhar ve beyan etmem. Zira korkarım ki ben zevcimin sırrını ve halini açıklasam işitip bana rencide olur. Eğer zevcemin sırrını ve halini zikredecek olsam ondan çektiğim gamları ve eziyeti zikrederim dedi. Güya bu da şöyle demek istedi ki Ben dahi zevcimden hoşnut değilim Benim ile kötü geçimi vardır Lakin susarım ki işitip ayrılığa sebep olmasın Bu dahi çirkin bir şeydir Diye süküt ederim dedi Üçüncü hatun dedi ki Benim zevcim Kötü huyludur Eğer yanında konuşur isem Boşanmış olurum Eğer kızgınlığımdan edebimden susarsam Ne zevci olan Hatunlar gibi olurum ne de kocası olmayan hatunlar gibi olurum dedi. Güya bu hatun da demiş oldu ki, Benim zevcim o kadar kötü huyludur ki, Eğer bazı söz söylesem beni boşar. Eğer sussam zevci olan hatunlar gibi değilim ki, Diğer zevç gibi benim ile güzel geçimi olsun. Zevci olmayan hatunlar gibi değilim ki, Bir başkasıyla evleneyim. Ama benim halim ikisinin orta yerindedir ki, ''Ne zevcim var desem olur, ne de zevcim yok desem olur.'' dedi. Bu üçüncü hatunun sözünden anlaşılan, hatunların güzel ve iyi geçimi makluttur. Dördüncü hatun dedi ki, ''Benim zevcim Hicaz geceleri gibi mutedil olup, onda ne hararet ve ne soğukluk vardır. Onun için benim zevcimden korkum ve usanmam yoktur.'' dedi. Yani bu hatun teşbih yoluyla zevcinden hoşnutluk gösterdi ki benim zevcimin huyu mutedildir. Kendisinden korkulacak bir şey yoktur. Ve onun kelamı tabiatıma düşkünlük ve zihnime yorgunluk ve usanç vermez dedi. Beşinci hatun dedi ki benim zevcim eve girdiğinde kedi gibi çok uyur. Ve eğer evden dışarı çıksa aslan kesilir. Uhde ve sorumluluğunda olan bir şeyi Nihayet cömertliğinden hiç sormaz dedi. Güya bu hatun zevcini methedip demiş oldu ki, benim zevcim gündüzlerde malı ve işi çok ve diğer meşakkatli işlerle meşguliyet sebebiyle vücuduna yorgunluk geldiğinden, akşam olup eve girdiğinde çok uyur ve gündüz dışarı çıktığında şecaat ve kahramanlık gösterir. Cömertlik ve keremden öyle bir seviyeye ulaşmıştır ki, mal, rızık ve zahireleri sorup, falan şey ne oldu demez dedi. Altıncı hatun dedi ki benim zevcim eğer yiyecek yerse dürer, büker, yutar. Eğer su içerse bir damla bırakmaz. Eğer yata, yatarsa yorgara, yorgana bürünür yatar. Elini benim yorganın içine sokup bedenime dokunmaz ki benim üzüntüme vakıf ola dedi. Sanki bu hatun Zevcini zemmetmiş oldu ki benim zevcim çocuklar gibi yiyip piştikten sonra evin bir köşesinde yorganına sarılıp uyur. Ve benim halim nicedir diye elini uzatıp bakmaz ki ben açmıyım mıyım, tok muyum, üşür müyüm, mahzun muyum halimi bile böyle bir hayırsız adamdır dedi. Yedinci hatun dedi ki benim zevcim yorgundur yahut süratli giden at gibidir. Gayet ahmaklığından işi birbirine karıştırmıştır. Her ne ki hastalık varsa benim zevcimde mevcuttur. Benim zevcimin yanına varır isen, ya başını yarar, ya ağzından bir uzvunu kırar. Yahut hem başını yarar ve hem bir yerini kırar dedi. Yani bu hatun, zevcini o derece zemmetmiş oldu ki, benim zevcim yorgun ve orgun ve ahmak ve tüm hastalıklar kendinde varken, ''Eğer yanına varacak olur sen o derece kötü huyludur ki başını yarar, ye bir yerini kırar, oradan kovar, böyle bir murdar heriftir.'' dedi. Sekizinci hatun dedi ki, ''Benim zevcim eliyle bana yapışsa, güya tavşan yapışır gibi eli yumuşaktır. Kokusu iyi kokulu ot gibidir. Sanki bu hatun zevcinden hoşnutluk gösterip, benim zevcim tavşan gibi yavaş.'' Ve iyi kokulu ot gibi kokusu güzeldir. Lakin bir faydası yoktur, dedi. Dokuzuncu hatun dedi ki, Benim zevcimin evi yüksektir. İhtiyaç sahiplerinin görmesi için yüksektedir. Kocam kişilik sahibi olup, cömertliğinden dolayı çok ziyafet verir. Kılıcının bağı uzun, yani uzun boyludur. Mesela filanın kılıncının bendi uzundur ve ramadı çoktur denildiği vakit, o adam uzun ve sahih ola. Ramat ve kılıncı hiç olmazsa da kelam sadıktır, doğrudur. Benim zevcimin evi mahallenin ortasındadır ki etraftan gelip eğlenirler. Yani bu hatun demiş oldu ki, Benim kişileri seven ve güleç ve uzun boylu bir kimsedir. Hatta mahallemiz halkı eğlenmeye ve danışmak için burada toplanırlar dedi. Onuncu hatun dedi ki, benim zevcimin ismi Malik'tir. Ne olduğunu bilir misiniz? Kocasını Medih ve Sena'da pek ileri giden dokuzuncu kadının zevcinden hayırlıdır. Benim zevcimin çok develeri vardır. Otlamaya gidip uzaklaşmaz. Kabileye yakın yerde otlar ki eve misafir geldiğinde hazır bulunup lüzumu miktarı kesilmeleri içindir. Çünkü hanemize misafir gelse sevinçlerinden saz çalmaya başlayıp Develer o sazın sadasını işittiğinde kesin olarak bilirler ki, bizim sahibimiz ziyafet için bizden birini boğazlayacaktır. Güya bu hatun, zevcini güler yüzlülük ve zenginlik ile medih edip, öbür hatunların zevçlerine tefevvuk ettirmiş, üstün göstermiş oldu. On birinci hatun dedi ki, ''Benim zevcimin ismi Ebu Zer'dir. Nice kimse olduğunu bilir misiniz?'' Kulağımı mücevherli küpenin ağırlığından sarkıttı. Ve pazularımı yağdan doldurdu. Yani ziyade semirdim. İyi baktığından ve beni şat ve sevinçli eyledi. Ve bundan dolayı nefsim dahi bana övünmeklik gösterdi. Benim tezevvüç murat ettiğinde, benimle evlenmek istediğimde, birkaç koyunlu, hali fakir, bir cemaat içinde, bir mağarada buldu ki, koyunları gayet az olmakla, o mağarada kalıp dururlardı. Yani Ebu Zer beni aldığında biz böyle fakir idik. Ebu Zer beni fakir olan bir toplumdan alıp öyle bir yere getirdi ki onların atları ve develeri ve ekinleri ve çeşitli hububatın harmanları olmakla, sümbüllerden, başaklardan çıkan daneleri samandan ayırmaya çalışan birçok hizmetçiler var idi. Yani bu mertebe Ebu Zer çiftlik, ve her türlü koyunlar harman, hizmetçi sahibidir. Ve onun yanında sözüm geçerlidir. Ve bana olan çok sevgisinden ben uyusam, beni uykudan uyandırmaz sabaha kadar uyurum. Çok yemekle güzel yiyeceklerden hasıl olan harareti def için gönlüm istediği kadar su içip suya kanarım dedi. Hz. Aişe buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri bu hikayeleri dinleyip, ''Ya Aişe, Ümmü Zer adındaki hatuna, Ebu Zer adındaki zevci nasıl hayırlı olduysa, ben de sana öyle hayırlıyım.'' buyurdular. Bu tabir ve teşbihi, Hazreti Ayşe validemizi taltif ve gönlünü hoş etmek için olup, yoksa ne mümkündür ki, Ümmül Mü'minin, Hazreti Ayşe'nin Resul-i Ekrem Hazretlerinden bulduğu devlet gibi... Ümmü Zer adındaki hatun, zevcinden böyle bir devlet bulsun. Ve Ebu Zer kim oluyor ki Resul-i Ekrem Hazretleri ona benzetilmiş olsun? Dördüncü bab. Resul-i Ekrem Hazretleri'nin uykularının sıfatı hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Birinci hadis. Bera bin Azip'ten rivayet olundu ki, resul Ekrem Hazretleri yatacak yerlerinde uyumak istediğinde, sağ elinin ayasını sağ yanaklarının altına koyar idi. Kastalani, mevahim ile, mevahibi ledünniyesinde buyurdu ki, sağ yanına yatıp uyumakta bir sırrı azim vardır. Zira kalp sol tarafına bağlı olmakla sol yanına yatıp uyuyan kimsenin uykusu ağır olur. Ama sağ tarafına yattığı vakit kalp muzdarip olmakla tez uyanır. Gerçi sol tarafı üzerine rahat olur ise de kalbe zararlıdır. Zira ağza kalp tarafını meyletmekle sayr maddeler kalp üzerine olur. Arka üzeri yatmak istirahat için zarar etmez. Lakin uyku için zararlıdır. Yüz üzeri yatmak hepsinden kötüdür buyurdu. Kütübü sitte sahiplerinden i̇bn Mace rivayet eder ki, Resul-i Ekrem Hazretleri mescitte bir şahsı, yüzü aşağı yatar gördüler mübarek ayaklarıyla uyandırıp kalk zira bu uyku ehli cehenneme mensup uykudur buyurdular ve resul Ekrem hazretleri yattıklarında bu duayı okurlardı ya Rabbi kullarına dirilttiğin günde sen beni azabından hıfzeyle malum ola ki resul Ekrem hazretleri azaptan tüm zamanda korunmuştur bu duayı ümmetlerine talim için buyurmuşlardır. İkinci hadis. Bu rivayet olunur buyurdu ki, Resul-ü Ekrem Hazretleri uyku için yataklarına girdiklerinde bu duayı okur idi. Ya Rabbi, ben senin ismin ile uyurum ve senin ismi şerifini zikir üzere uyanıp kalkarım. Ve Resul-ü Ekrem Hazretleri kalktıklarında bu duayı okurlar idi. Her bir hamd o Allah'a mahsustur ki bizi uyuttuktan sonra uyandırdı ve geçim için o Allahu Teala'ya bölük bölük ayrılıp dönülür ve kıyamet gününde tüm halkın son olarak vardığı yer o Hak Teala'nın huzurudur. Herkes hayır ve şer amelinin cezasını bulur. Üçüncü hadis. Hazreti Ayşe'den Mervidir Buyurdu ki: Resul Ekrem Hazretleri her gece Uyumak kastıyla yatağına girdiğinde iki ellerinin ayalarına avuç içlerini bir yere toplayıp bu üç sureyi okuyarak iki ayalarına üflerler idi. Sonra iki ayalarıyla ağzı şerifesinden kadir oldukları kadar ağızlara meshederler idi. Başlangıçta mübarek başını meshederler. Daha sonra yüzlerini meshederlerdi. Sonra mübarek kollarını ve mübarek göğüslerini ve mübarek dizlerini mes Ve üç defa bu işi işlerlerdi. Yani üç kere bu sure-i şerifi okuyarak mübarek ayağlarına üfleyip üç defa beyan olunduğu suret üzere mübarek azalarına mesih buyururlardı. Malum ola ki her geceden murat iktiza ettiğimde her gece demektir. Mesela yüksek vücutlarında bir hastalık gibi bir şey olduğunda okurlar idi. Dördüncü hadis i̇bn Abbas'tan Mervidir buyurdu ki, resul Ekrem Hazretleri uyudular. Hatta mübarek ağızlarına buf dediler. resul Ekrem Hazretlerinin adeti seniyyelerinden idi ki, uyuduğu vakitte püf ederler idi. Ve Hazreti Bilal teşrif buyurdular. resul Ekrem Hazretlerine namaz vakti olduğunu bildirdiler. Taktılar namazı eda buyurdular. Halbuki abdest almadılar. Velakin uyuyup abdest almaksın, namaz kılmak Resul-i Ekrem Hazretlerine mahsustur. Zira Efendimizin mübarek gözleri uyur, kalbi saadetleri uyumaz idi. Kalbi saadetin uyumaması hadesten men ederdi. Bu hadis-i şerifte bir hikaye vardır. İnşallah Resul-i Ekrem Hazretlerinin ibadeti hakkında olan babın dördüncü hadisinde zikrolunur. Beşinci hadis Hz. Enes buyurdu ki, resul Ekrem Hazretleri yatağına yattığı vakitte buyururlardı, ''Hamd ve sena, o Allah'a mahsustur ki, bize yiyecek yedirdi ve bize içecek içirdi ve bizim lüzumlu şeylerimizi bize verdi ve bizi akşam oldukta meskenlerimize sığındırdı. Varlıklar içerisinde birçok varlık vardır ki, Rabbul Alemin o mahlukun dilediğini en mükemmel bir şekilde verdi.'' Ve akşam olduğunda bir duracak mekan ihsan etmemiştir demektir. Malum ola ki, resul Ekrem Hazretleri bu duayı şerifte işaret buyurdular ki, Bir kimsenin Hak Teala yiyeceğini ve içeceğini ve sair levazımatını verip, Akşam olduğunda kendi yatağında yatmak bir nimet uzmadır ki, şüküründe ihtimam lazımdır. Zira nice kulları vardır ki duracak yeri yok. Lüzumlu ihtiyaçları noksan, bunların halini düşünmek gerektir. Altıncı hadis. Ebu Katade'den Mervi'dir buyurdu ki, resul Ekrem Hazretleri seferde gece giderken, istirahat ve uyku için gece sonunda indiğinde sağ tarafının üzerine yatarlar idi. İbni Hacer, resul Ekrem Hazretleri yan üstü yattıkları vakitte, mübarek başlarının altına çamurdan yapılmış, kireç tabir olunan şeyi alırlar idi, buyurdu. Ali Yülkari, resul Ekrem Hazretlerinin başının altında kireç olması, bazı karyelerde olur idi. Çö çöllerde ve sahralarda kireç tabir olan şeyi bulmaz ki, yattıkları vakitte mübarek başlarını altına alsınlar, demiştir. Eğer Resul-i Ekrem Hazretleri seferde gece giderken, sabahtan evvelce biraz istirahat ve uyku için inseler, sağ yan üzerine yatıp, mübarek kolunu dikip, başlarını ayası üzerine koyarlardı. Muratları bu idi ki, sair eshab dahi, resul Ekrem Hazretlerinin bu minval üzere yattığını görüp, yorgunluk hasebiyle uykuya varıp, sabah namazını geçirmesinler. Beşinci Bal resul Ekrem Hazretlerinin, ibadet, ibadetlerinin vasfı hakkında varit olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Birinci hadis. Muhiire bin Şuhbeden Mervi'dir ki buyurdu. Resulükram Hazretleri namaz kılmakta bir derece meşguliyet ve gayret etti ki hatta iki mübarek ayakları şişti. Ve ashabi kiram Resulükram Hazretlerine, Ya Resulallah, siz namaz kılmakta o derece ciddi ve yorgunluğu istersiniz ki mübarek ayaklarınız ayakta durmaktan şişti. Halbuki hakta aala sizden geçmiş ve gelecek bağışlanmıştır dediler. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Fetih Suresi 2 resul Ekrem Hazretleri Rabbim Teala'nın bana ihsan buyurduğu nimet karşılığında ben ziyade şükredici kul olmayayım mı buyurdular. Rebi'ül Ebrar aldı kitapta Hazreti Ali'den rivayet olundu ki bir kavim Hazreti Allah'tan korktuğu için ibadet ederler. Bu ibadet abdlerin fiilidir. Ve bir kavim dahi Hazreti Allah'tan sevap karşılığında ibadet ederler. Bu ibadet de tüccar fiilidir. Ve bir kavim dahi Hazreti Allah'ın verdiği nimet karşılığında şükür için ibadet ederler. Bu minval üzere ibadet, hürlerin fiili ve işidir buyurdu. İkinci hadis. ''Ebu Hureyre'den Mervidir.'' buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri namaz hususunda bir derece gayret ederler idi ki, hatta mübarek ayakları şişer idi. Ebu Hureyre buyurdu, resul Ekrem Hazretleri'ne dediler ki, ''Şaşılır ki siz bu derece namaz hususunda gayret edersiniz ve kendinize bu kadar zahmeti seçersiniz. Halbuki Allah Teala sizlere haber verdi ki, Allah sizi mağfiret etti.'' dediler resul Ekrem Hazretleri bunlara cevap olarak, ben ziyade şükredici bir kul olmayayım mı buyurdular. Üçüncü hadis, Esved bin Yezid'den mervidir ki, resul Ekrem Hazretleri'nin gece vakti kıldığı namazların keyfiyetini hazret Ayşe'den sordum buyurdu. resul Ekrem Hazretleri'nin adet-i bu idi ki, ekseriye o gecede yatsı namazını eda buyurup uyururlar idi. Sonra gecenin üçte birinde kalkıp diledikleri kadar namaz kılarlar idi. Ve seher vakti olunca vitir namazını eda ederler idi. Malum olsun ki seher gecenin son altıda biri demektir. İbni Abbas'tan merviidir ki resul Ekrem Hazretleri vitir namazının ilk rekatında Sebbihesme rabbikel a'la ve ikinci rekatta kafirun. Ve üçüncü rekatta İhlas sure-i şerifelerini okurlar idi. resul Ekrem hazretleri yüksek muratları kadar teheccüdü dahi vitri kıldıktan sonra istirahat için yataklarına yatarlar idi. Eğer muradı devletleri olur ise ezvacı mutahharata yönelir ve bazı latifeler yaparlar idi. Ve sabah ezanını işittiklerinde sürat ile yataktan kalkıp gusül gerekti ise gusl ederlerdi. Ve eğer gusül gerekmedi ise abdest alıp sabah namazının iki rekat sünnetini harem-i saadetlerinde eda buyurup sabah namazının farzını eda için mescid-i şerife teşrif buyururlardı. Dördüncü hadis. Küreyb'den mervidir. i̇bn Abbas'tan Küreyb bize haber verdi ki. i̇bn Abbas bir gece teyzesi meymunenin yanında yapmış idi. i̇bn Abbas buyurdu ki. ''Ben yaşımı, başımı yastığın enine koyup yattım.'' ''Resul-i Ekrem Hazretleri dahi mübarek başlarını yastığın uzunluğu tarafına koyup yattılar.'' ''Ve Resul-i Ekrem Hazretleri güzel bir uyku uyuyarak daldılar.'' İbni Abbas buyurur ki, ''Tahminen gecenin yarısı ya yarısından evvelce ya yarısından son oldu.'' ''Resul-i Ekrem Hazretleri uykudan uyanıp kalktılar.'' Mübarek elleriyle mübarek yüzlerine mes buyurdular. Sonra Ali İmran'ın sonunda olan on ayeti okudular ki o ayetler ''İnne fi semavati'' den sonuna kadardır. Malum ola ki bir kimse uykudan kalktığında eğer cünüp değil ise bu ayetleri okumak menduptur. Bu ayetleri okuduktan sonra resul Ekrem Hazretleri kalkıp asılı olan Matara'dan abdest aldılar. Abdesti güzel güzel tam olarak aldılar. Sonra kalkıp namaz kılmaya başladılar. i̇bn Abbas buyurdu ki ben kalktım abdest aldım. Ve resul Ekrem hazretlerinin sol tarafına durdum. Ve Resul-i Ekrem hazretleri mübarek sağ elini benim başım üzerine koyup sonra benim sağ kulağımı tuttu ve vurdu. Yani resul Ekrem hazretleri i̇bn Abbas'ın kulağını vurdu şuna tembihtir ki resul Hazretlerinden sudur eden fiilleri basiretle hıfz eyleye. Ve resul Hazretleri teheccüde yani gece namazına başladı. iki rekat namaz kıldılar. Daha sonra iki rekat, daha sonra iki rekat, daha sonra iki rekat. Daha sonra iki rekat, daha sonra iki rekat kıldılar. Tirmizinin şeyhinin şeyhi olan, man iki rekat lafzını altı kere tekrar eyledi. Toplam 12 rekat namaz olur. Teheccüdün nihayet sayısı budur. İbn Abbas buyurdu ki Resul Ekrem Hazretleri teheccütten sonra vitir kıldılar. Çünkü adet-i kerimeleri vitir namazını teheccütten sonra kılmak idi. Sonra yattılar, zahire göre uyudular. Sabah namazını kıldırmak için müezzin Resul Ekrem Hazretlerine geldi ve Resul Ekrem Hazretleri 2 rekat fecir sünneti hafifçe Kısa sure ve surede kıldılar. Daha sonra mescide teşrif buyurup sabah namazını kıldılar. Beşinci hadis İbni Abbas'tan Mervi'dir ki buyurdu. resul Ekrem hazretleri gece vakti 13 üç rekat namaz kılarlardı. Geçen hadiste beyan olunduğu gibi zahir olan üç rekatı vitir olmasıdır. Altıncı hadis Hazreti Aişe'den Mervi'dir ki resul Ekrem hazretleri teheccüd namazını kılmasalar, kılmamaya sebep uyku galebe edip namaza muktedir olmaması yahut mübarek gözleri uykulanıp namazı kılmak mümkün ise de. Lakin resul Ekrem hazretlerinin çekinmesi olan huşu bulunamayacağıdır. Bu hallerin zuhuru sebebiyle teheccüd terk olunsa gündüz 12 kat namaz kılarlar idi. Bu hadisin mealinden anlaşıldı ki bir kimse, Gece vakti adeti olan namazını Yahut evrat ve eskarını bir mani sebebiyle terk eylese ertesi gün o terk eylediği namazı Yahut evrat ve eskarı kaza etmek nasip ve layık olur.